Erkam Radyo'dan, Gönül Sadası'ndan hepinize hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. E, kıymetli Hocam Saadetin Ökten ve bendeniz Kemal Sayar e, bir Gönül Sadası'yla daha beraberiz. Hocam keyfiniz, haliniz iyidir inşallah. Çok şükür, elhamdülillah iyidir efendim. Allah'a hamdülillah şükrederiz. Bahar'ın işaretleri sizin bulunduğunuz yere de ulaştı mı efendim? Mutlaka Bizim ulaşmıştır. Epe epey zamandan beri var burada. Güzel evet. bir ilkbahar, başlangıç oldu. Çok şükür. Gönüllerimiz de şenleniyor zaman içerisinde. İnşallah memlekete de hayırlar gelir şu pandemi bir imtihan bu. İnşallah evet. tez vakitte muvaffakiyetle geçeriz bu intihana efendim. Amin inşallah. Hocam e, yani baharın gelişi e, insanın içinde de bir kırıt, kıpırtıya sebep oluyor değil mi? Yani Tabii bir tohap bir şekilde e, içimizin e, kışı da uyanıyor. Evet evet. E biz tabii yani yaratılmış çevreyle aheng içinde yaşayan insanlarız. Zaten öyle öyle buyurulmuş bize yani yaşadığımız çevrede bize musahhar kılınmış yani bir manada bize emanet edilmiş ve bize hizmet ediyor. Biz de ona emanet olarak almışız. Dolayısıyla bize yaşadığımız ve yaratılmış çevremizden ayrılmamamız lazım kendimizi. Ve bu ayrılığı hiçbir zaman tasvir etmememiz lazım. Dolayısıyla bahar, kış, sonbahar Sen ilkbahar e, yaratılmış şeyle hayatımızı özdeşleştiriyor, bizi etkiliyor. E, tabii siz onun ilmi tahdilini yapıyorsunuz, biz onu hissediyoruz. Yani içimizde e, baharı, yazı, kışı, sonbaharı ve oradaki hikmeti yakalamaya çalışıyoruz. Ruh halimizde özdeşleşiyor bu ahval. Çünkü biz de ona göre yaratılmışız. O çevreyle biz uyum halinde yaratılmışız. Etkileniyoruz o çevrede. Bahar bir diriliş e, mevsimi. Güzel oluyor. Eee maddeten diriliyoruz. İnşallah ruhende diriliriz. Ama insan baharı e, temaşa edince hususen bu kelimeyi de kaybettik maalesef. Temaşa edince ru, ruhen de dirildiğini hissediyor. Ruhende dirildiğini hissediyor. Yani Halik'in o hayat verici, can verici, Hay isminin tecellisini baharda görünce ruhende insan diriliyor. Mühim olan inşallah bunu görecek vaktin nasip edilmesi, bahşedilmesi, lütfedilmesi evet. diye düşünüyorum. O bakımdan bahar böyle. Ben şimdi notlarımdan buldum, ezberimden söyleyemem. Erişti nevbahar evet. eyyamı açıldı gül i gülşen çerağan evet. vakti geldi lalezarın didesi ruşen çemenler evet. döndü ru yare rengi laley vü gülden çerağan vakti geldi lalezarın didesi ruşen Evet yani e, şiirde de o kadar coşkulu bir söyleyiş var ki e, Nedim'in şiirinde baharın geldiğini ses olarak bize hissettiriyor, hissettiriyor. hissettiriyor. evet, evet. Geçtiğimiz günlerde Seyit Hüseyin Nasr'ın Kur'an tercümesini girişini okuyordum. Orada ilginç bir tespit yapıyor e, hocam. Diyor ki Kur'an'a göre e, medeniyetler düz bir çizgi üzerinde ilerlemez. Zaman düz bir çizgi iler üzerinde ilerlemez. E, daha zaman e, döngüsel bir zamandır. Peygamberler gelir, işte bir medeniyet zirveye çıkar, peygamberlerle beraber olgunlaşır. Sonra işte bir çürüme zamanı gelir ve sönümlenir uygarlık adına ortaya konan şeyler. Ben mealen veriyorum, anladıklarımı söylüyorum tabii. tabii. Dolayısıyla hayat bir çevrimden ibarettir diyor. evet. Evet. Böyle düzgün düzgün bir çizgi üzerinde, lineer bir çizgi üzerinde hep eskileri efendim üst üste ekleyerek hep terakki ettiğimiz, hep daha ileriye gittiğimiz yönündeki ilerlemeci zaman paradigması yoktur diye anlıyorum ben. Bilmiyorum e ne dersiniz sizin. tabii tabi o çok doğru o. Modern, o modernitenin bir varsayımı o. Yani malumunuz insanlar varsayım üzerine kuruyorlar bütün düşünsel ve duygusal yapılarını. O da modernitenin varsayımı. Yani orta çağdan kurtuldum ben diyor, ben ilerlemeciyim diyor progresif bir yaklaşımla. Ve bu modernitenin de çok belirgin özelliği teknoloji olduğu için... Hakikaten teknolojide de bir ilerleme görüyoruz. Bu ilerlemeden kastım şöyle, mesela herhangi bir teknolojik aygıt alalım bu zaman içinde daha gelişiyor. Ne demek bu gelişmesi? Mesela tren daha hızlı gidiyor. Hı hı. Bu çok somut bir şey ve bu somut hadiseyi yani ilk yapılan tren atın yürüyüşüyle aşağı yukarı aynı hızda gidiyordu. Yani saatte 20 kilometre. Sonra 70'e, 80'e, 90'e şimdi 400'e, 500'e çıktı diyorlar. Daha da çıkacak diyorlar. Şimdi bu yani ilerlemeyi, gelişmeyi böyle tanımlarsanız bu somut bir hadise. Ama hayat sadece teknolojiden hatta mekanik teknolojiden ibaret bir şey değil ki yani. Hayatın ve bana göre aklın hissedemeyeceği kadar çok veçesi var. O duygu alanına girdiğiniz zaman zaten kayboluyorsunuz. Dolayısıyla Orada böyle bir lineer e, değişimden söz etmek mümkün değil diye düşünüyorum. E, bunu da işte biraz sosyal tarihi okuyunca ve tarihi maceraya bu nazarla bakınca görüyorsunuz. E, yani hakikaten e, Seyit Hüseyin Nasr tespiti doğru. Tombi de aynı tespiti yaptı. Tabii şimdi bunlar mühim adamlar. Biz böyle bir şey söylesek. Kimse itibar etmez ama ondan söyleyince itibar ediliyor. Doğrudur. Ee, bir çevrim var ve bu çevrimi illa sizin yaşamanız gerekmiyor. Ben mesela şimdi küçük torunuma bakıyorum. Diyorlar ki bu torun size benziyor. Şu anda iki yaşına yaklaşıyor yani. En küçüğü o. Ee, hayata yeni başladı. Ben hatırlıyorum geçmiş küsur sene önce ben de yeni başlamıştım öyle. İşte alın size bir çevrim. Sizin devamınız olan bir insan hayata başlıyor... Ve Allah izin verirse büyüyecek, yetişecek. Benim geçtiğim dönemlerden geçecek. Ben ise macerasını bitiriyorum. E bu böyle bir, yani. bir şey. Birileri geliyor, birileri gidiyor yani. Zihinsel olarak da bu böyle. Yani bir anda zihnen çok açık. Kendinizi net hissediyorsunuz. Bir anda tekrar kapanıyor perdeler. Yani çevrim mi var yoksa ben onu sinüzeyden bir hareket diyorum. Hani kendi mesleğimle örtüşük olarak. Yani kabz ve bastı halleri mi var? Onu da söyleyebiliriz. Açıklık, ferahlık ve kapalılık, sıkıntı halleri var? Böyle e, böyle devam ediyoruz yani. Dolayısıyla lineer bir, yani ben mesela benden önceki nesilden daha akıllı, daha duygusal, daha ferah sahibi değilim. Halbuki ilerlemeci zihniyet bunu böyle kabul eder. Benden bir önceki nesil de bir önceki nesle göre daha akıllı, daha felaset sahibi, daha zeki, daha e, zihin, zihinsel ve duygusal olarak daha derinlikte böyle bir şey yok. Esasında tam tersi, eğer biz kendi kaynaklarımızdan beslenmezsek, eğer yetişen nesiller çok daha sıra yetişiyorlar. Yani duygusal ve düşünsel manada. Bu batı dünyası için de geçerli. Yani batı dünyası da Metafizikten koptuğu için özellikle İkinci Dünya savaşı sonrası yani görünmeyen alemle lojik olarak dahi alakasını kestikten sonra çok daha sığlaştı, düzleşti bir manada e, çoraklaştı zihniyet itibariyle. E, ve bunu hisseden bazı entelektüel zihinler, e, kabiliyetli zihinler Batı dünyasının duygu ve düşünce dünya e, çizgisinin dışında aleminin dışında bir teselli aradılar. Ve o teselliyi de işte önce Hint felsefesini sonra İslam'da buldular. Bu, bu tabi realite. Hocam bunu, bunun bizim sahamızda da örneklerini görüyoruz. Heh, Mesela, esas sizin mevzunuz bu. Şöyle yani batılı akılla geliştirilen psikoterapi tekniklerinin İnsanın daha şumullü tabiatını yeterince ihata edemediği, kavrayamadığı ve dolayısıyla insana yeterince şifa veremediği yönünde eleştiriler çıkmaya başladı son 15-20 senedir. Ve bunun üzerine en yakın gidebildikleri işte Budist meditasyon tekniklerine gittiler. Budist meditasyon teknikleri işte farkındalık adı altında mevcut psikoterapilere cari olan psikoterapilere eklemlendi. Yani anın farkına varmak, anın hakkını vermek, daha geniş bir tefekkürle, meditasyonla hadiselere yaklaşabilmek gibi çeşitli zenginleştirmeler yapıldı, kaynaklar yapıldı tabir caizse. Mesela Mevlana Hazretlerinin çok şiirleri Terapi kitaplarında yer almaya başladı. Ee, onun meşhur e, mesela gülü düşünüyorsan gülsün, e, dikeni düşünüyorsan dikensin e, dediği beyitleri olsun. İnsan kısmı bir misafirhane dediği e, ve her türlü duyguyu ağırlamak gerektiğine dair beyitleri olsun. E, pek çok psikoterapi ilgili kitapta e, referans olarak görüyorsunuz. Hatta biz de anımı size anlatayım. Belki daha önceki programlarda anlatmış mıydım bilmiyorum. Birkaç Olsun, sene evvel, tekrarlayalım. Birkaç sene evvel bir çocuk psikiyatrisinde hoca olan bir meslektaşım İstanbul Üniversitesi'nde bir kongrede karşılaştık. Dedi ki sana dedi şu kişiden selam getirdim dedi. Biz uzak doğuda bir seminere katıldım. Kanadalı şu hocadan sana selam getirdim dedi. Ben ama o kişiyi tanımıyorum. Ben dedim çıkaramadım. Ya dedi şöyle bir şey olmuş. Sen işte 10 sene evvel Kanada'da bir tebliğ sunmuşsun ve o tebliğin sonunda da Mevlana'nın bir şiiriyle bitirmişsin. Bu hanım hoca beni karşı, benimle karşılaşınca orada ben işte Türk'üm deyince ya ben Türkiye'den şu hocayı dinledim Sonunda da Mevlana'dan şöyle bir şiir okudu. O şiir benim aklıma, ruhuma adeta nüfuz etti ve yıllar yılı o şiiri unutamadım diye anlatmış ona. Evet. Yani keramet benim konuşmamda değil, büyüklerden naklettiğimiz sözde. Evet. Ya yani O söz onun içine işlemiş ve 10 sene sonra benim ta uzak doğudaki bir seminer üzerinden, bir Türk hoca üzerinden karşıma çıktı yeniden geldi. Evet. Evet. Güzel olan hiçbir şey zayi olmuyor. Ee, buradan zayi e, biraz da baharın gelişiyle sahip olduklarımıza e, şükretmeyi konuşalım istiyorum hocam bugün. Girişi yaptıktan sonra hayata karşı Hayat. takdir, şükran ve hayret hissimizi e, çok hissetmemiz gereken şu bahar günlerinde e, şükür duygusuyla ilgili siz neler söylemek istersiniz? Siz şükrünüzü şükrümüzü nasıl eda etmemiz gerektiğini düşünüyorsunuz? Veya e, şükredenlerden olmak nasıl bir şey? E, bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii işin bir yani mistik boyutu var. Manevi boyutu var. O ben hemen söyleyeyim benim itikadım odur. O bir nasip meselesidir. Ama Talip olmak lazım. Yine buyrulmuştur ki yani her isteyene verilmedi ama Verilenler mutlaka isteyenler oldu. İstisnası var mı? Var. Ama e, talip olmamız gerekiyor. Tabii. E, şükür de bir büyük nasiptir. Yani kalbin itminan haline vasıl olması. Yani sadece sözde yapılan, dudakla yapılan bir hadise değil o. Kalbin şükür duygularıyla mutmain hale gelmesi, meşbu olması, dolması, taşması. O zaman insan başka bir şey istemez hale geliyor. Ben tabii çok farklı dönemler yaşadım. Yani rahat ve yavaş bir hayat başlangıçta giderek sıkışan, hele şu son 10-20 senedir biz de şu anda istifade ettiğimiz internet ortamı, iletişim çağı ile beraber çok yoğun bir hayat. Bu hayatın içinde eğer biz yani şükre bir vesile arıyorsak bir defa mutlaka kendimize ait sakin bir zamanı bir şekilde elde etmemiz lazım. Sakin bir zaman, irite edilmemiş bir zaman, endişesiz bir zaman. Çok güzel. Bu da bir lütuftur onu da hemen söyleyeyim. Tabii. Diyeceksiniz ki ya sen de her şeyi lütfa nasiple bağlıyorsun. Bizim irademiz yok mu? Yok var. Hiçbir itirazım yok. Bazen öyle oluyor ki hiç beklemediğiniz anda bir perde açılıyor. Bazen öyle oluyor ki o kadar çok istiyorsunuz ama bir türlü olmuyor. Ama biz yine istemeye devam edeceğiz. Ee, böyle çok yani nasihat eder bir bağlamda konuşmayı hiç sevmedim ama yani kendi yaşadığım maceradan, hayat tecrübemden aktarayım. Mutlaka ve mutlaka kendimize bir zaman ayırmamız lazım. Ve bu zamanın mümkünse inşallah mümkün olur sonuna bir başka iş koymamamız gerekiyor yani ben işte iki saat tefekkür edeceğim sonra şuraya gideceğim dediğiniz anda o bozuluyor yani Hocam, bir olsun. o kadar doğru bir şey ki bu çünkü bu sefer iki saat sonrasını düşünmeye başlıyorsunuz evet ve sıkışıyor an kaçıp gidiyor elimizden an kaçıp gidiyor evet Böyle evet. yani ve o e, ve her an e, bir daha tekrarlanmıyor hayatta bu Heraklitos diye bir adam var enteresan şeyler söylüyor. Yani insan aynı nehirde bir iki defa yıkanmaz diyor zaman da evet. öyle bir şey. Ve hep bize verilen bir lütuftur bu zaman. Bu hayat ve bu e, bakabilme gücü. E, dolayısıyla fevdetmemek lazım eskilerin tabiriyle. Buradan başlıyor hayat. Sonra böyle bir şey olursa ondan sonra e, mutlaka e, mesela şimdi ben hatıralar bende çok mühim yer işgal ediyor. Yani yaşanmışlıklar. E, o bakımdan yani bizi dinleyen aziz dostlara da acizane önerimiz, tavsiyemiz belli insanlarla yaşanmışlıklar olsun yani. Bu zamanda bu mümkün mü niye mümkün olmasın? arayıp bulmak, temaşa etmek onu bulamıyorsak eğer yaşanmışlıkların yazıldığı hatıralar var. O hatıraları bulmamız lazım. O hatıralarla beraber bir noktaya doğru gitmek lazım. Çünkü her yaşanmışlık bir e, hayatta bir tecrübenin zirvesidir. Yani ona menkebe diyebiliriz eskilerden ben de kadar da yumuşatıyorum çağımızın insanları ile beraber geçirilen bir zaman bir zaman dilimi, bir an vesaire bir iz bırakıyor. Aksi hayat rutinler ve alışılmışların yuvarlanmasıyla akıp gidiyor. Ve zaten tekrar bir vurgu yapalım. Bu global insan tipi yani sadece satın alan, tüketmeye vakti yoktur onun. Sadece satın alan insan tipi için sıradanlık çok önemlidir. Yani büyük global iradenin dizayn ettiği bir dünyada sadece satın alın. Bu çemberi Allah'ın izniyle ve Avni inayetiyle biraz kıralım desem güzel olacak. Kenarından kaçalım dışarıya doğru. Hocam, Bahar, sizin sizin çok isabetle, büyük bir vukufiyetle işaret ettiğiniz bu husus bence çok önemli. Şöyle ki hayat Tek düzeleştikçe, sıradanlaştıkça, yavanlaştıkça, belki bu üçüncü kelime daha doğru yavanlaştıkça e, tüketimcilik hayatın içinde kısa bir heyecan parıltısı uyandıran tek şey haline geliyor. Okey. Mesela insanlar ibadet Okey. etmiyorlar ve ibadetin lezzetinden uzak duruyorlar. İnsanlar birbirleriyle sabaha kadar sohbet etmiyorlar, sohbetin lezzetinden beri kalıyorlar sevginin lezzetlerinden beri kalıyorlar. E, o zaman ne oluyor? Bir malı gidip almak ehemmiyet kazanmaya başlıyor. Ve aslında e, çok enteresan bir şey. Geçtiğimiz günlerde 4 e, ta tane arka arkaya Tolstoy romanı okudum. 55 yaşımda okuduğum zaman biraz daha ilginç bir <gülüyor> e, tahassüsle okudum. Çünkü evet. çok enteresan geldi bana. E, psikolojinin 20. yüzyılda tanımladığı bir sürü fenomeni tarif etmiş orada. Mesela bir tanesi de şuydu. Bir şeyi beklerken duyduğumuz haz, ona kavuşunca duyduğumuz hazdan ıı, çok daha fazla. Mesela evet. satın almayı düşünürken yapılmış yeni çalışmalar var. Bir şeyi satın almayı düşünürken insanlar büyük haz duyuyorlar. Tatile gitmeyi düşünürken insanlar büyük haz duyuyorlar. Fakat tatile gidince veya onu satın aldığında... O haz geçiyor ve aa diyorlar benim beklediğim şey bu muydu? E çünkü yani maddi... problem çıkıyor. Ad... Realitenin sorunları çıkıyor doğrusu. Evet, realitenin sorunları çıkıyor. Artı bizim hayalimizde canlandırdığımız şey olmadığını fark ediyoruz. Onun. Evet, evet, evet. E, maddi hazlar insanın içindeki o susuzluğu asla dindirmiyor. Evet. E, i̇nsanın e, işte o kendi kendine kaldığı, Allah'ıyla baş başa kaldığı... Ee, o derin konuşmayı gerçekleştirdiği anların lezzetini maddi olan hiçbir şeyi tam manasıyla veremiyor gibi geliyor. Evet. evet. Dolayısıyla yani önce birinci hani şimdi gene bir hoca şeyine büründüm yani e, rolüne ama öyle madem öyle aktı öyle söyleyeyim. Birinci şey e, etap kendinize serbest zaman ayırın dokunulmamış örselenmemiş ellenmemiş. Ve bu zamanı lütfen arkasına sizi ciddiyete sevk edecek, size bir disiplin sağlayacak bir iş koymamaya çalışın. Serbest zaman. Belki çok kısa süre ondan sonra çok faydalı işler yapabilirsiniz. Para kazanma vesaire gibi. Ama o işe koyduğunuz anda o vaktin feyzi kaçıyor. Aksın hayat. İkincisi de e, bu malumunuz yani duygu alanımızı ile çalışıyoruz biz şu anda duygu alanımızı işletiyoruz. E, bunun için bizim bir e, hocaya ihtiyacımız var. Bu hoca e, yani bir dost olabilir, bir arkadaş olabilir. Eskiler Refik derlerdi, halden anlayan bir Refik. E, onu bulmak zorsa kitaplarda var. E, ve ben mesela şimdi biraz evvel de sözünü ettim, hatıralarımla yaşıyorum e, büyüklerle geçti geçen zamanlar dostlarımla geçen zamanlar onlar beni şu anda çok mutlu ediyor. Niye? Çünkü e, ruh o geçen hatıralarda aldığı lezzeti tekrar tadıyor. Yani tam manasıyla olmasa bile belki bir başka düzlemde, belki bir başka boyutta çünkü yaşın getirdiği bir lezzetle bir birikim de var. Diyorsunuz ki ben filan zatla şöyle bir macera yaşamıştım ama o zaman onu tam anlayamamıştım. Dün akşam bir başka sohbette Merven Mahiriz hocadan bahis açıldı. Ee, ben bana biraz hatıra anlattırdılar. Hı hı. Şimdi e, yazları Arnavutköy'nde köyünde Tevfik Yecanli'nin bahçesinde sohbet yapardı hoca. Biz de oraya giderdik. E, dolayısıyla e, tabii o zamanki Arnavutköy köyü yani bahsettiğim 60'ların ikinci yarısı, ee, sakin bir İstanbul. Yani tefekküre ve teemmüle imkan veren bir fiziksel çevre. Denizi ve gökyüzünü yaz üstleri ikindi sonrası temaşayı hocanın e, lezzetinden tadından anladık. Şöyle ki e, yani orada bakışı, anlatışı, tasvir edişi ve bizi teşvik edişi bir iz bıraktı bir birikim ama otuzlu yaşların başında bunu çok anlamıyorsunuz. Ama yetmişi geçtiğiniz zaman tekrar o birikimi yeniden yorumlayıp tefsir ediyorsunuz. Ha şunu demek istemişti diyorsunuz. Böylece size bir yol açıyor. Bu ve buna benzer hadiseler. Biz yazları e, kancı ile Çubuklu arasında metruk bir yola giderdik. Yalın arka tarafında bir koru vardı, Hidil Köşkü'ne kadar. Bu yalı bir Şevlistan yalısı, Hüseyin Hüsnü Efendi'nin yalısı. 1910'larda Osmanlı e, Meşiyat makamında bulunmuş. Rahmetli Peder, o e, yukarıya yamacı tırmanır, Şezlong dediğimiz böyle biraz Frank usulü e, açılır, kapanır, e, rahat oturalan iskemleler de vardı, Onlara da oraya çıkartır, biz de yardım ederiz. Koruda oturur, oradan boğaza bakardı. Hiç de konuşmazdı o sırada. Ben de biraz sıkılırdım. Yani işte delikanlı olmak olmuşuz veya olmak üzere falan. ne yapıyor bu burada diye. <gülüyor> sonra yavaş yavaş bana da bir, bir söz eder. Şimdi anlıyorum ki ruhunu dinlendiriyor. Önce Tabii. göz dinleniyor azizim. Evet. Sonra zihin dinleniyor, sonra ruh dinleniyor. Ben yani fiili yaşadığım tecrübeyi anlatmaya çalışıyorum. Ruh dinlenmezse çabuk yaşlanırsınız. Mahir o hoca, kadar ben güzel ben bir şey söyledim ki yani. hocam. Yani. Sükunet dünyanın güzelliğine aşık olmaktır. Aslında ruhu sükuna ermeyen insanlar, hep bir koşuşturma içinde yaşayan insanlar ölüm duygusundan kaçtıklarını düşünüyorlar. Ölümle barışamıyorlar. Halbuki sükûnet Hayatta son dakikaya kadar güzelliği idrak edebilmek, onun şükrünü ifa edebilmek demek. Yani ruhun sükunete ermesi. Değil mi? Ruh sükuna ermedikçe de biz başka psikosomatik rahatsızlıklardan çok hızlı hastalanabiliyoruz. Mesela kalp krizi ile ilgili yapılan çalışmalar hostil kişilik denen daha böyle hırslı insanların kalp krizine daha çabuk yakalandığını bize gösteriyor. Evet. Barışmak Öyleyse. lazım. Yani tabiatla barışmak lazım. Allah'la barışmak lazım. Kendi içimizle barışmak evet. lazım. Sakin olmak lazım. Zaten içimiz bu istikamette yani Halik bizi o şekilde halketmiş. E, siz Bahar'dan söz açtınız. E, bahar güzel bir mevsim. Yani bir hayat emaresi var Bahar'da. E, ve orada e, yani biraz Fiziksel sükunet, çevre sükunetiyle beraber e, önce bir göz dinleniyor, sonra oradan zihin dinleniyor, sonra gönül dinleniyor. E, yani o yamaçtan e, emirganı, İstinye'yi, Yeniköy'ü, Paşa Bahçı'yı böyle yukarıdan aşağı yukarı yani kuş bakışı seyretmek çok hoşuna giderdi merhum pederim. E, biraz sonra, da, sonra e, tekrar eve in inerdik oradan yani. Şimdi anlıyorum ne manaya geldiğini o işin. Daha sonra şimdi hatıralar birbirini e, tamamlıyor. E, İkinci Dünya Savaşı'ndan evvel muallim e, yani e, maddi durumu daha iyi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra baya bir sıkıntıya düşüyor aile. Çünkü maddi şeyler bozuluyor. E, heybel adaya giderlermiş. Orada onun Yine böyle bir inziva yeri varmış. Yine o şezlongunu alır. Kitabını da alır. İnziva yerine gidermiş. Bir çamlar arasında bir küçük tepecik. Ee, orada e, yani hayatın içinde biraz okuyor, biraz düşünüyor falan. O zaman işte 50'li yaşlarda benim bahsettiğim 70'li yaşlarda. Ee, bu bir fırsattır, bu bir imkandır. Kul talip olursa Cenab-ı Allah ona o fırsatı verir yani sakin bir zaman bilimi ondan sonra ne olacağını Allah bilir onu biz bilmeyiz ama e, biz talip olduğumuz zaman e, bunun tabi bir maddi karşılığı var ama yani bir fedakarlığı var ama manevi karşılığı maddi karşılığıyla ölçülmeyecek kadar büyüktür yani e, ve siz e, hayatın manasını kendiniz kendi varlığınızın manasını hissediyorsunuz önce hani var ya yani ben bu dünyaya niye geldim diyor bir arabesk şarkı, işte onu, onu size Allah hissettiriyor önce. Evet. Sonra tabii ki mesuliyetlerinizi hissediyorsunuz, fonksiyonunuzu hissediyorsunuz ve e, tabiatla bütünlüğünüzü hissediyorsunuz. Çünkü sizin için yaratılmış o tabiat. insan eşefi mahlukat, esma tecelli ettiğini görüyorsunuz yani o tabiatın üzerinde. Bahar bunun bir vesilesi diye düşünüyorum. Hocam, insanın yaşadıkları için şükretmesi gerekiyor. Hakikaten aldığımız her nefes için bunun şükrünü eda etmemiz lazım. Aslında şükür biraz da insanın aciziyetini fark edebilmesiyle, hayatındaki ve inayeti hissedebilmesiyle mümkün olabilecek bir şey. Şimdi bizler modern zihniyet içinde her şeyi kendi kudretimiz dahilinde gördüğümüz ve her şey bizim sanki çabamız oluyor gibi hissettiğimiz için, bu yanılsama içinde çok şükredecek bir şey görmeyebiliyoruz. Başarılı olan diyor ki, ben çalıştım, ben yaptım, ben gayret ettim. Oradaki gizli dokunuşları, bir elin hayatı kolaylaştırışını, gizli birin hayatı kolaylaştırışını çok idrak edemeyebiliyoruz. Halbuki insan şükrettiği zaman, Burada bir şey söyleyebilir miyim? Tabii buyurun hocam estağfurullah. Biz e, şimdi çok iddialı bir nesildik. Hı hı. Size biraz komik gelebilir ama öyleydi. <gülüyor> Çünkü yani 50'li yıllarda teknik üniversite çok önemli bir okuldu. Hala da öyleydi Tabii. inşallah. Ve oraya çok iddialı adamlar girerlerdi. Bu mukayese yapmak var ya insana çok şey öğretiyor. Hayata beraber başladığınız bazen sizitten çok daha iyiler, hı hı. E, çok daha iddialılar. Öyle işler oluyor ki onlar hayatı bir noktadan sonra terk etmek zorunda kalıyorlar. Hani çok iddialı bir koşucunun bir maraton yarışını e, yarısında 20 bin metrede terk etmesi falan gibi bir şey oluyor yani. Şimdi bunları gördüğünüz zaman eğer bunları görebiliyorsanız ve değerlendirebiliyorsanız diyorsunuz ki o da ben yaptım diyordu ve sizden daha iyiydi. Daha yetenekliydi, daha dikkatliydi, daha gayretliydi. E ona ne oldu diyorsunuz? Ve bu insana bir anda e, ben yaptığım sözcüğü üzerinde biraz düşünmeye benim kabiliyetlerim oldu. Yani mesela adam hastalanıyor. Mesela adam bir işe giriyor. Kavka halinde başarılı gibi görünüyor. Bir küçük değişkenin negatif gitmesi sonucu işte başarısız kalıyor ve bütün hayatı sönüyor. O büyük ihtiras, büyük bir tepkiyle yıkılıyor. Tekrar ayağa kalkması mümkün olmuyor insanı insanın yani. O bakımda e, bilmem yani ne dersiniz bu konuda. E, ben yaptım ama mukayese ettiğiniz zaman özellikle kendi kendinize kalıp insan kendi kendisine karşı dürüst olması fevkalade zor bir hadise. Evet. Herkesi çok abi ettiği insanlar tanıdım. Herkesi aldatabilirler. Ama kendi kendilerini aldatmaları fevkalade zor yani. O bir hastalık belki. O zaman işte diyor ki bir şey var yani önünü kesti. Bir şey var benim önümü kesmedi diyor. Tabii. İşte insan o inayeti hissederse ve yaptığı ile büyüklenmezse bu daha çok bağışlara belki mazhar olacaktır. Ee, bir de hayatta e, gaybi kuvvetlerin e, etkisini hisseden bir insan engellendiği zaman onun da bir lütuf olduğunu düşünebilir. Evet. Yani kendi, sana verilmeyen şey senin hayrınadır e, belki. E, bu evet. niyette olabilir ve böylece e, sabırsızlığı da bırakır. Yani doğru olan güzel şey için sabretmeyi daha uzun vadeli bir bekleyişi. Bazı şeyleri kendi içinde olgunlaştırmayı da düşünebilir diye geliyor bana kıymetli hocam. Doğru. Evet. Yani sabır öyle. ve Tabii. şükür aslında birbirini bütünleyen şeyler. Evet. Ya i̇şte o, ona mesela yetişirken o insana kader diye bir şeyin varlığını öğretmek lazım. Bunu öğretmediğiniz zaman yani onu determinist bir dünya içine hapsettiğiniz zaman başlangıçta her şey çok iyi gidiyor. Hatta e, bu her şeyin çok iyi gitmesine sebep olan önce ebeveyn. Birçok problemi çözüyor çocukların birçok problemini. Sonra üniversitedeki hocaları vesaire. Ama öyle bir an geliyor ki ebeveyn de diğer hocalar da, işte arkadaşlar da, patronlar da çözemiyorlar. Ama o zaman bu vakte kadar bütün problemlerini çözülmüş olan insan, kendi çözüm zannediyor veya hayat böyle zannediyor. O zaman büyük bir boşluğa düşüyor. Bidayetten itibaren ama büyüklerin de kadere teslim olduklarını görerek, sadece sözle değil, büyüklerin de kadere teslim olduğunu görerek, bizzat yaşayarak malumunuz, iç dünyamızın terbiyesi bizzat yaşayarak oluyor. Aynı fizik dünyadaki gibi. Nasıl vücut yapmak için bodybuilding, antrenman yapıyorsunuz, İç dünyamız da böyle. Öteki çok kolay bir trenere gidiyorsunuz. O sizi eğitiyor. E, ruh treneri farklı bir şey. O her zaman her yerde bulunmuyor. Ama işte babalar, anneler, muallimler hususen e, önderler e, kader meselesini gençlere anlatmalılar ki daha sonra kaderle karşı karşıya kaldıkları zaman bir problem oluşmasın. Bakın problem çözülmesinde demiyorum problem oluşmasın. Eğer kaderi rıza gösterebiliyorsa insan bu müsbet de kaderde olabilir, menfi kaderde olabilir. Ona rıza gösterebiliyorsa problem oluşmuyor. Kaderle çatıştığı anda problem oluşuyor. Ve o problem oluştuktan sonra da onun çözülmesi pek kaderde zor. Ben bunları anlatırken yahu diyorum. Ben bunları Kemal Bey'e anlatıyorum diyorum yani. Adam zaten bu işte bir yani. Estağfurullah, ya. estağfurullah hocam Aklısın, Şimdi bir bir dostum, bir dostum e bu ben bir e, meslektaşımıza yönlendirdim. E, benim arkadaşım olduğu için tedavisini ben yüklenemeyeceğim için e, konuşma terapisi, <gülüyor> terapi için bir dostuma yönlendirdim. E, çünkü hayatıyla ilgili bir sürü mahrem şeyi de anlatması gerekiyordu. Sonra e, gel zaman git zaman vazgeçti o. Devam etmedi. Niçin e, vazgeçtim dediğim zaman bana şunu söyledi. Benim sözüm karşımdan bana çoğalarak gelmedi. Benim sözüm muhatabından bana azalarak geri döndü dedi. Çok şairane ve güzel bir anlatım olarak geldi bana bu. Ee, evet. Yani kendi söylediği sözün karşı tarafta e, zenginleşmesini ve onu zenginleştirerek geri gelmesini yankı bekliyor. istiyor Hazret yani. Evet. E, evet. E, biz burada söz, sözü zenginleştiriyoruz. Nasıl Kimi devletler uranyumu zenginleştiriyor. Hocam biz de sözü zenginleştirmeye çalışıyoruz, karşılıklı evet. olarak çünkü sizin e, harikulade anlatımlarınız, siz misaller, efendim okuduğunuz, ezber okuduğunuz beyitler e, bize bir söz kuyumculuğu e, imkanı veriyor burada. E, o yüzden biz sözü zenginleştirerek, e, çoğaltarak e, değerli izleyicilerimize karşılıklı çoğaltarak. Değerli dinleyenlerimize, izleyenlerimize sunmak istiyoruz. Gayretimiz eyvallah. bu yönde. Eyvallah. eyvallah. Paul Tillich diye bir adam vardır. Ben çok severim. Varoluşçu bir şey. ilahiyatçı diyeyim. Fakat mümin bir adam. Yani Hristiyan dünyasının müminlerinden. Onun lütufla ilgili bir sözü beni çok çarpar. Lütuf biz büyük ve bir acı veya bunalım içindeyken bizi ansızın uğrar ve bizi anlamsız ve boş bir hayatın karanlık vadisinde öyle amaçsız yürüyüp giderken bulur ve oradan çıkarır diyor. Sevgiyle bizi yakalar diyor ve ondan kopuşumuzun Allah'tan kopuşumuzun bizi ayırmış olur diyor mealen o kopuştan bizi kurtarmış olur diyor. Lütuf, lütufun varlığını hissetmek, o kopuşu idrak etmek ve o kopuş yerine yeniden tevhide, bütünleşmeye yönelmek gibi geliyor bana. İnsan hayatın içinde, mesela baharın gelişiyle o lütufu hissediyoruz. Siz torununuzun gözlerine baktığınız zaman o lütufu hissediyorsunuz. Evet, evet. Yani hayatımızda çok ilginç dokunuşlar oluyor. Gaybın dokunuşları oluyor. Bunu hissettiğimiz anda bir lütufun karşısında olduğumuzu hissediyoruz. Ve birdenbire işte o Doruk deneyim dediği şeyin Maslow'un ortaya çıkıyor. Ve çok büyük bir bütünün küçücük bir parçası olduğumuzu, bir umman içinde bir damla olduğumuzu hissediyoruz. Bu da çok, çok muazzam bir duygu gibi geliyor hocam bana. Tabii çünkü... O, o büyük ihtişamın içindeyiz. Küçüğüz ama ona aitiz. O çok mühim bir şey. Ve onun bilincinde olmak. Bu bilinsel zihni bir hadise değil. Aynı zamanda ruhi bir hadise. Evet buradan devam edebiliriz. Evet Sen, isterseniz programda, programda güzel böyle devam edelim. Ee, sözü benim e, ben Ataullah İskenderi'nin çok sevdiğim bir sözüyle sık sık zikrediyorum bunu. Kendime de hatırlatmak kabiliğinden. Bitirelim, bağlayalım inşallah. Kim ki lütuflar için şükreder, o lütufları manevi bağlarla kendine bağlamış olur diyor. Eyvallah. Yani lütufları hissetmek ve şükretmek, onları da bizim bağlamamıza ve onların etrafımıza daha uzun var olmasına Tabii. yol açacaktır diyelim. Tabii bunun aksi de doğru. Kim ki lütufları için şükretmez, onu kaybetme riskiyle de karşı karşıya kalmış olur Kıymetli Allah hocam. Muhafaza. Evet Allah muhafaza. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Bir hafta Estağfurullah. yine aynı minval üzere devam etmek üzere. Gönlünüze bereket. Değerli e, izleyenlerimiz, İnşallah. değerli dinleyenlerimiz e, gönül sadası'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.